Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da canlı yayında Hemzeminde Damla Özler ve Rauf Kösemenle berabersiniz. Yayın masamızda Acar Reisli bizle beraber bu haftaki Hemzeminde hatta şöyle söyleyelim, geleneksel Hemzemin günlerine hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta uluslararası konferansımız olan Hemzemin'i tamamladık ki geçen haftaki Hemzeminde de e, UNDP'den yani Uluslar şey, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından iki konuşmacımız vardı. E, onlarla beraber. Kon ...konferansı genel olarak konuşmuştur Ve bu haftada... ...geçtiğimiz hafta neler oldu, neler konuşuldu... ...konferanstan iç notlar, dedikodular... ...ve diğer her şey... ...bugün hemzeminde olacak. Merhaba, ben de buradayım... ...Rauf Kösemen. Hemzeminde hemzemin konferans konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, hemzemin günleri geldi... Ee, aslında epey bir zaman daha hem zemin konferans konuşmaya da devam edeceğiz. Konuşmacılarımızı, bazı konuşmacılarımızı ağırlamak istiyoruz. Ee, konferansta konuştukları konuları dinleyicilerimizlerle, dinleyicilerimizle de paylaşsınlar istiyoruz. Ee, çünkü hakikaten dışarıdan daha fazla, yani o salonun aldığı 160 kişiden daha fazla insanın dinlemesini hak eden bir konferans geçirdik diye düşünüyorum. Evet girmişken hani dedikodu sayılır mı bilmem ama 163 koltuklu bir salonda konuşmacılar için ayrılmış ön sıra dışında her yer doluydu. Daha sonra öğleden sonraki seanslarda biraz daha rahat bir salon oldu ama hani boş bir salon değildi. Yine 150 kişilik falan dolu koltuklarla insanlar başından sonuna izlediler, not aldılar, dinlediler, birbirleriyle tanıştılar. Her yıl daha güzel oluyor. Bu üçüncüsüydü. Bu 3 2017'de yaptığımız üçüncü hemzeminin e, temel başlığı ise şirketim sosyalim, sorumluyum D ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin e, dönüşümüne tarihsel retrospektifine ve bundan sonra gidecekleri yola bir bakalım dedik. Özellikle de e, sürdürülebilirlik penceresinden sosyal fayda iletişimine bakalım. Neler var, neler yapılıyor, neler yapılacak dedik. Burada tabi belirleyici noktalardan biri de e, UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın açıkladığı küresel hedeflerdi. Çünkü özellikle son birkaç yıldır küresel hedeflerle de birlikte e, kalkınma meselesi başka açılardan da ele alınmaya başladı. Sorumluluk kavramı, sosyal fayda kavramı sadece sivil toplumun ya da kamunun e, bir alanı olarak değil, şirketlerin de elinin taşının altına sokması gereken bir alan olarak belirlendi. Hem toplumların beklentisi bu yönde, hem şirketlerin e, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri de bu alana doğru kayıyor. Hatta örneğin e, ...belli alanların sözcüleri, şampiyonları onların deyişiyle çok uluslu şirketlerin CEO'larından da oluşuyor. Kısacası yeni bir döneme girdik kurumsal sosyal sorumluluk denen kavramda. Ve burada bu dönemi nasıl görmeliyiz? Bunun tarihsel arka planı Türkiye özelinde ne? Çünkü yurt dışında Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle Türkiye'deki gelişme çizgisi birbirinden farklı. Bu tarihsel arka plan bize nasıl bir ufuk sunuyor üzerine konuştuk. İlk sunum zaten... Zaten senin Rauf. Bir 12 dakikada aynı ayna söyle bana daha iyisi mümkün mü bu dünyada diye sordun, cevapladın 7, mı? Yedi dakika. <gülüyor> ben genellikle konuşmalarımı, yani açılış konuşmaları bana düşüyor. Konferansa gelen izleyicinin burada ne konuşulacak ve nasıl bir kavramsal evren çerçeve içinde konuşulacak onu anlaması için konuşmalar yapıyorum. Dolayısıyla çok da işin içerik planında konuşmuyorum. Yani bildiklerimi... Paylaşma şansım olmuyor bu konferanslarda benim. E, ben daha çok yöntem üzerine konuşuyorum. Yani nasıl bir sistem var? E, toplum dediğimiz şeyin içinde bir birey, bir STK, e, bir şirket ya da başka organizasyonlar, kurumlar, e, işte kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar gibi kuruluşlar nasıl pozisyon alıyorlar? Bu pozisyonlar içindeki insan geçişkenliği neyi bize anlatıyor? Bunun üzerine konuştum ve çok kabaca şunu anlattım. Yani bir şirkette bir toplumsal birimdir. Bu şirketin kendisi için, kendi yapılanması için de temelde ekonomik birim olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama şirketin her çalışanı veya aynı anda bir başka toplumsal biriminde parçasıdır. O yüzden de bu toplumsal sorunlar şirketlere taşınır. Ya şirketin içinde yeniden üretilir, İşte bir ayrımcılık varsa toplumda mutlaka onun yansıması olur. Ya da dışarıda bir problem yaşanıyorsa, çözülmesi gereken bir problem açığa çıkmaya başladıysa şirkette de bunu çözmek açısından bir... ...şey olur, inisiyatif oluşmaya başlar... ...veya işte talep oluşmaya başlar... ...ya da görmezden gelmeye yönelik bir talep oluşmaya başlar... ...yani her durumda... ...şirket toplumdan kopuk değildir... E, ...demeye çalışan bir model paylaştım... E, ...işte bir... ...spiral eksenli falan böyle şeyler... ...dinleyicilerimiz, e, konferansta bulunan... ...dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır... Şimdi konferansta çok fazla başlık ve çok fazla konuşmacımız vardı. Bunların bazıları daha çok dikkat çekti. Çünkü bazı şeyleri ilk defa dile getirdiler. Bazıları da ismiyle müsemma çok tanınmış isimler oldukları için dikkat çektiler. Bu programda 25 dakika içinde hepsini kapsama şansımız yok ama hemzeminde gelecek dönemde mümkün olduğu kadar çoğunu burada da konuk etmeye çalışacağız. Konferansın senin de açılışını yaptığı ilk bölümü genelde zaten e, zihinsel haritayı oluşturmakta işimize yarıyor. O bölümde üç tane de çok önemli konuşmacımız vardı. Biri Mehmet Ali Çalışkan, Yaşama Dair Vakıftan. E, dimyata gider, e, Dimyata pirince giderken etrafa bulgur saçmak dedi ve Türkiye KSS projeleri tarihine eleştirel bir bakışla neler yapıldı, neler yapılmadı üzerine konuştu. Diğeri Necmi Hazarak oldu, Üstadımız. E, bir sorumluluk var sürdürülebilirlikten içeri dedi ve Türkiye'deki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hayırseverlik ekseninden yavaş yavaş sorumluluk eksenine doğru kaymasını ve projelendirilmesi, yapılandırılması üzerine konuştu. Orada da çok ilginç anekdotlar anlattı. Biri de Burcu Gündüz Maşalacı'ydı. Burcu da regülasyon sistemlerinin tarihsel dönüşümünü anlattı. Bu üçü birbirini tamamlayan konuşmalardı. Evet, Mehmet Ali Çalışkan'ın konuşmasının başlığı eleştirel bir bakış olmasına rağmen... ...o bunu öz eleştirel bir bakış olarak tanımladı. Yani i̇çinde bulunduğumuz şeyi anlattı işte, KSS evrenini anlattı bize. Temelde dedi ki, biz bu meseleyi parçalı bir şekilde görüyoruz, istediğimiz yerden görüyoruz. Oysa bütünsel bir bakışa ihtiyacımız var. Baktığımız yerde gördüğümüz şeyi kendimiz seçiyoruz... Bunun seçilmemesi lazım. Olduğu gibi o gerçek neyse ona odaklanılması lazım. Ee, kabaca şöyle e, sınıflandırabiliriz. Yani STK'lar e, baktıkları yerde kendi alanlarına giren şeyleri görmeye devam ettiler. E, şirketlerse e, bu STK'ların gördükleri şeylerle uzlaşmak yerine kendi e, gördükleriyle e, yetindiler. Ne STK'lar şirketleri bu manada denetlemeye çalıştı ne şirketler STK'lardan böyle bir e, talepte bulundular. Konu bazlı bir şey yerine proje bazlı bir konu bazlı mesele bazlı bir iş yerine proje bazlı bir e, süreç geçti. Zaten hani sonraki konuşmacılardan da dinlediğimiz bunun sosyal sorumluluk projelerinin bir iletişim projesi gibi görülmesi falan gibi pek çok alanda ortaya çıkan şeylerden de dinlediğimiz tablo buydu. E, bu karşılıklı geçişkenliğin zayıf olmasına özellikle vurgu yaptı. ...işte daha sonraki konuşmacılarda var ama kadın hareketinin bir gündemi var... ...ama kadın hareketinin mevcut gündeminden bağımsız olarak şirketler kadın meselesini ele almaya çalışıyorlar. İşte veya bir eğitim meselesinin bir kendine ait bir gündemi var ama şirketler o kendine ait gündemden bağımsız olarak orada yer alıyorlar gibi. Aslında her zaman dinleyicilerimize bu mikrofonlardan söylediğimiz... Benzer şeylerin bir özeti olarak orada e, bir konuşma dinledik Mehmet Ali Çalışkan'dan. Hı. Sonra arkasından Necda Zarakol. E, Necda Zarakol e, güzel bir şey anlattı, hikaye anlattı. E, bir firmanın, bir iletişim şirketinin yaptığı Kardelenler projesinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Aslında ismi başta da e, Kardelenler değilmiş. İşte bir dernekle başlamış. Epeyce ciddi kaynak ayrılmış, epeyce ciddi güç ve şey ayrılmış, e, akıl ayrılmış... Ve ee, sonunda da yüz bin kişiye kadar, yüz bin e, genç kıza kadar e, erişmiş proje. Ama e, orada da yine son noktada bu işler hep iletişim projesi olarak görülmeye başladı e, dedi e, Necla Hanım bize. E, biraz da şunun e, altını çizdi. Yani biz bu projeyi yaptık, bu projede de çok gerçekten e, hedef odaklı, iş odaklı çalıştık. Ama bu projenin gösterdiği başarı bu projenin kendisinin iyi çalışıyor olmasından, iletişim başarısı da o iyi çalışıyor olmasının üstüne bir, birleşmişti. Ama bundan sonraki süreçlerde genellikle bizi ya, bize de onun gibi bir proje yapın. Yani iletişimin gücünden etkilenip geldiler. Gerçekten bir kendilerinin çözmek istediği bir me şeyle, meseleyle karşımıza çok az şirket çıktı bundan sonra." dedi ve anekdotlar anlattı. Onları şimdi anlatmayayım yani. Bir takım isimler geçiyor, bir takım şirket isimleri geçiyor falan. ...Burcu Gündüz Maçalıcı... ...valla dinlediğim en iyi konuşmalardan birini yaptı. Hani sadece e, bu konferansta değil... ...genel olarak da dinlediğim en iyi konuşmalardan birini yaptı. E, bu şirketlerin çok uluslulaşması meselesinde... ...artık öyle bir hale gelindi ki dedi... ...bunu kamuoyunun baskısı dışında denetleyecek bir araç kalmadı. Devletler, devletler e, ülke, ülkelerin sınırları içinde denetleyebiliyor... ...şirket ülkenin sınırı dışına çıktığı anda denetlenemez hale geliyor... E, çok uluslu bir denetim mekanizması yok. E, bu denetim mekanizması bir takım kodlar işte altına atılan imzalar atılan uluslararası anlaşmalar şeklinde hayata geçiyor olabilir. Yani bunlar var olabilir ama bunun yaptırımı yok. Hukuki olarak peki bunu yapmadın ne olacak? Cevabı yok. Kamuoyu baskısından başka bir yöntem yok dedi bunun için ve burası şu anda bomboş açıkta duruyor. İşte e, Global Compact'tan e, bugün gelinen ...sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kadar gelen süreçte hep bu e, imzacılık, regülasyon, düzenleme vesaire talepleri var ama... E, ...son noktada bir oyun bozan çıkıp bana ne oynamıyorum, yapmayacağım ben buna uymayacağım dediğinde... ...ne yapacağımız belli değil dedik ama oy baskısından başka bir şey yok elimizde yine dedi. Burcu çok yakında hemzemine konuk da olacak radyo programına. Evet, kendisi anlatacak. Birinci inşallah. ağızdan birikimini dinleme şansımız olacak. Bu arada Mehmet Ali'nin sunumuyla başlayan ve... Konferans boyunca pek çok e, konuşmacının da vurguladığı bir dönüm noktasından bahsedildi. 99 depreminin hem Türkiye sivil toplumu için hem e, kamu için hem de e, şirketler için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bu deprem sonrasında birçok yapılanmanın değiştiği üzerine konuşuldu. Ben bunu da çok önemli bulmuştum orada. Özellikle yardım dağıtımı sürecinde hem şirketlerin hem de e, devletin sivil toplum kuruluşlarının organizasyon yeteneğine olan ihtiyaçlarının e, ortaya çıkması ve bu ihtiyacın sivil toplum kuruluşları tarafından da oldukça etkin bir şekilde giderilmesi üzerine sivil toplum kuruluşlarının aslında biraz da yüklenici pozisyonuna düşmesi üzerine önemli notlar vardı ee, tek bir konuşmacımızdan değil birkaç konuşmacımızdan 99 depreminin bu alan için ne kadar önemli bir dönüm noktası bir köşe taşı olduğunu dinledik. Evet burada özellikle e, sivil toplumun bir şeyi yapma yeteneğinin açığa çıkartılması e, meselesi üzerineydi. Evet gerçek bir şey olduğunu söyledim evvelde çalışkan onun yani ilk ondan sonraki bir gerçekliği bir daha yaşayamadı dedi Türkiye'de sivil toplum çünkü şirketlerin destek sağlama kaynak sağlama gücü var bu kaynağı lojistik olanaklarını da seferber ederek istenilen yere götürebiliyorlar ama felaket zedenin içinde bulunduğu durumu yönetebilecek bir kamu organizasyonu Yeri geldiğinde yetmedi. Yetmediğinde sivil toplum ben bunu yaparım deyip öne çıktı ve hakikaten de burada yaptı. yaptı paylaşımında, dağıtımında, organizasyonda vesaire de yer aldı. Dolayısıyla gerçek bir işbirliğiydi bu. Senin kaynağın var, benim de topluma nüfuzum var. Toplumun içinde şeyim var, organizasyon yeteneğim var ilişkisinden söz ediyor. Bütün bunların üstünde de işte kamu da bunu regüle ediyordu. Yani sen getirdiğini şuraya götür, sen de buraya götür filan diyerek. Ee, hakikaten şey, konuşmanın ekseni biraz buna e, oturmuştu. İkinci bölümde biraz daha detaylara odaklanmaya başladık konferansta. E, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Özel Sektör Programı yöneticisi Hansın Doğan görmeden, duymadan, söylemeden KSS başlığıyla şirketlerin KSS projelerini mayınlı arazilerden neden kaçındığı üzerine konuştu ki... Hans'ın burada program konumuzda olduğu için... ...çok hızlı geçiyorum üzerinden. Ee, Şule Yücebıyık... E, ...bir Holding'in... ...Kulumsal ilişkiler Direktörü... ...sorumluyum öyleyse varım... E, ...dedi ve onarıcı şirket kavramını... ...ortaya attı. Bu da... ...sosyal fayda iletişiminde yeni bir kavram... E, ...başka bir şeyler söylediği... ...yeni bir şeyler söylediği bir konuşma yaptı Şule. Evet. E, Hans'ın da onun konuşmasına bir... ...geri dönmek isterim ben. Orada... ...hangi türden şirketler e, kurumsal sosyal sorumluluk yapmamalı gibi bir klasifikasyon bir e, şey yapmaya e, yeltendi. Yeltendi demeyin yaptı yani. Dört çeşit şirketten söz etti. Bence çok iyiydi. Yani e, yapmasın diye değil, böyle bir algı olduğunu, böyle bir pozisyon olduğunu toplumda... ...hani şu türden iş yapan bir şirketin yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin karşılığının olmadığını, e, karşılığının zor bulunacağını söyledi. Aslında bu şunu da söylüyor. Tersinden bakmak lazım. Tersinden bakarsak da durum şu. Yani hangi şirket olursanız olun sosyal sorumluluk projeniz yapıldığı anda sizi temizlemek üzere yapılmış gibi gözüküyor. Bunun böyle gözükmemesinin tek yolu o projenin gerçek olması. Hani gerçek olursa en azından toplumun bir kısmı buna şey yapmayacaktır. ihtimam gösterecektir. Bir kısmı göstermeyecektir. Ama diğer türlü ...siz hakikaten kendi alanınızda bir temizlik iş, harekatına girişiyorsanız işte... ...sigara üretiyorsanız ve ondan sonra da işte başka sağlık projeleri için bir proje yapıyorsanız... ...sosyal sorumluluk projesi onların sakil durduğunu e, güzelce bir şekilde anlattı bize. Şeyde e, Şule'nin e, sunumu da hakikaten çok e, ilginç bir konu. Onarıcı şirket... Kendisiyle de önümüzdeki günlerde tekrar davet eder konuşuruz belki bunu ama kabaca mesele orada şey. Ya bu kurumsal sosyal sorumluluk meselesi dediğiniz stratejik bir şey. Yani sürekli olarak önceden bir plana vesaireye dayanması gerekiyor. Ama toplumdaki yaralar, toplumdaki onarılması gereken hasarlar bir taraftan da böyle uzun vadeli planları kaldıracak şeyler değil. Yani siz yine uzun vadeli planlarınızı yapın. Ama e, onarıcı bir şirket olarak kendinizi pozisyonlandırırsanız ihtiyaç olan her yerde olmaya çalışırsınız. Stratejiden bakmadığınız için de meseleye e, sizi ilgilendirmeyen alanlarda da destek verebilirsiniz. Toplumu e, şey yapabilirsiniz, destekleyebilirsiniz dedi. O da ilginç bir konuşmaydı. E, önümüzdeki günlerde onu bir makale halinde falan görürüz diye umuyorum. E, Renay Onur adım adım ve açık açık kurucusu Greenpeace yönetim kurulu üyesi e, hemzemindeydi. Kolektif kaynak oluşturma yöntemleri KSS'lere bir alternatif olabilir mi diye sordu. İlginç bir soruydu. E, epey tartışıldı üzerinde. Ama asıl e, herhalde konferansın yıldız konuşmalarından biri. Çok eğlenceli ve keyifli bir konuşmaydı. Medya Evi'nin genel müdür yardımcısı Faris Seven bizlerle birlikteydi. Konferansta sosyal sorumluluk iletişimlerinin hali pür melali KSS projelerinin ...iletişim etkileri, getirileri ve riskleri... ...üzerine konuştu. Faris işte konferansın dedikodu bölümü... ...diyoruz. Ee, i̇sim de vermeden... ...aslında iletişimcilerin... ...KSS projelerinin iletişimlerinde... ...ne türden şeylerle karşılaştığını... ...ve nelerle aslında karşılaşmamaları... gerektiğini, neleri yapmamaları... ...gerektiğini anlattı. Ee, herhalde konferansın en çok... ...kahkaha alan slaytı da şeydi. Bakan yanıma otursuncularla... ...Ayşe Arman bizi yazsıncıları... ...anlattığı bölümdü. Evet. Ee, tabii bir etkinlik yapıldığında insanların bir takım talepleri oluyor. Bizim de çalışmalarımızda bunlarla karşılaşıyoruz. En çok duyduğu taleplerden biri. Bakan yanıma otursun, Ayşe Arman bizi yazsın. Ee, şimdi Faris Seven'in konuşmasında şöyle bir e, şey, yer dikkatimi çekti benim. Motivasyonlara odaklanmıştı. Aslında her ne kadar yukarıda e, konuşulan sözler üzerinden bir tür e, nasıl denir... İşte dedikodu gibi böyle deniyor... ...böyle anlaşılıyor falan diye espriler üzerinden gitse de... ...arka tarafta şirketlerin bu işi yaparkenki... ...motivasyonlarını çok rahat okuyabiliyorduk biz. Mesela bana ilginç gelen motivasyonlarından biri şeydi... ...çok uluslu şirket motivasyonu. Ee, çok uluslu bir şirket... ...işte bir plan yapıyor... ...bilmem nerede balon uçuralım... ...şu kadar kişi aynı anda şuradan yürüyelim... Ee, ...vesaire diye bir işle ilgili... ...bütün dünyada bir sosyal sorumluluk projesi yapıyor... ...bir alana yatırım yapıyor... ...Türkiye'de de bunu istiyor ama Türkiye'deki şirketin karşılığı çok küçük. Böyle bir operasyon kapasitesi yok. Belki böyle bir duyarlılığa sahip değil. Belki burası tamamen teknik bir birimden oluşuyor falan. Yani çok ulusu şirket yapısı öyle ama burada da yapılmasını istiyor bunun. Dolayısıyla öyle komik durumlar ortaya çıkıyor ki hani 15 kişi yürüyor, balonlar uçuruluyor. İşte ilgili yere gidecek olan eğitim projesine veya çocuklara destek projesine para toplanıyor. Yedi bin lira toplanıyor falan. Sonra o törenle veriliyor, basına çıkılıyor falan. Ya biraz böyle işin şey tarafını motivasyonlardan bir tanesinin dışsal motivasyon olduğunu çok uluslu şirket parçası olmaktan gelen e, ve buna benzeyen çok değişik motivasyonlar olduğunu. Yani işte e, patronu memnun edelim ya da rakip yapmış biz de yapalım televizyona daha çok çıkalım e, veya işte şeylerde ekonomi muhabirlerinin yanında e, şey ekonomi sayfalarında olan ekonomi muhabirleri bizi gündem edinsin falan gibi. E, pek çok motivasyonun şirketlerde var olduğunu söyledi. Aslında hep aynı yere geliyoruz yine dönüp dolaşıp. Bu motivasyonlar aslında iletişim motivasyonu, itibar motivasyonu filan. Asıl mesele bu itibarı veya iletişimi siz gerçeğe temas ettiğinizde güçlü bir şekilde yapabiliyor olmanız. E, i̇ki konuşma yine konferansın çok ilgi çeken konuşmalarından e, iki başlık. E, biri e, Kediv'in e, kurucularından Şengül Akçar'ın Kadın Hareketi'nin KSSR'lerle sınavı üzerineydi. E, Türkiye WEBS anlaşmasını imzalayan şirketler sayısına baktığımız zaman e, bu kadının güçlendirilmesi anlaşması uluslararası. Dünyanın en çok imza atan şirketlerinin olduğu ikinci ülke. Bu inanılmaz bir rakam. Yani Türkiye'deki kadın istihdam oranlarını bunda karşılaştırdığımızda gerçekten e, oldukça şaşırıyoruz. E, ama burada şöyle bir şey de göz önüne çıkıyor. E, demek ki Türkiye'de şirketler her ne kadar bunu iletişim aracı olarak kullanmak için yapsalar da... ...bir uluslararası sözleşmeye imza atarak bir vaatte bulunuyorlar. Peki Türkiye sivil toplumu, e, Türkiye'deki kadın hareketi bu vaadin takipçisi olabilir mi? Özellikle istihdam alanında... İki hem mavi yakada hem beyaz yakada e, bu alanda neler yapabilir nasıl temas edebilir diye e, sormuştuk. E, Şengül Akçar iki açıdan cevap vermeye çalıştı buna. Birincisi kadın hareketinin temasının şirketlerle çok sınırlı olduğunu anlattı bize. Ama ikincisi bir yandan da şirketlerin de kadın hareketiyle temasının daha çok el işi ördürelim ondan sonra onları hediye edelim e, düzeyinde sınırlı olduğunu söyledi. Evet e, onunla ilgili de çok güzel bir cevabı vardı onu halk, halk eğitim yapsın. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bu reçel projelerinden yoruldum dedi. Sürekli kadınlara reçel yaptırıyoruz. Ya çünkü yani bu uzun mesele. Daha sonra da konuşacağız, hep konuşuyoruz. E, genellikle şirketler kadınlara yönelik proje yapmaya kalktıklarında onları girişimci olarak görüyorlar. Yani kadınların girişimci kimliğini arttırmak üzere proje yapıyorlar. Girişimci dediğiniz nedir? Elindeki e, üretim yeteneklerini pazara sunan insandır. Elinde reçel yapma yeteneğini görünce reçel yaptırıp pazara sunmaya çalışıyorlar. İşte başka şey varsa başka şey. elişi ise el işi. Aslında mesele bu değil yani daha büyük sorunlar var işte emek sorunları var, e, kreş sorunları var vesaire vesaire. Şengül Hanım bunu gayet e, net bir şekilde ifade etti. Bence önemli bir önermede de bulundu. Kadın STK'larından oluşacak bir e, şeyle bu websi imzalayan şirketlerin gözetim yani izleme, gö izleme e, altına alınması. İmzaladınız da ne oldu diyen. İlginç hemen arkasından gelen konuşma kurumsalı sorumlusu hani bunun muhafazakarı başlığıyla Lütfi Sunar yaptı. Muhafazakar İslami siyimli toplum KSS projelerinin elde eden mesafeli. Burada muhafazakarın altını çizdi. Yani ben muhafazakar derken burada İslami e, kesimden söz ediyorum dedi. Yani Türkiye'de bu böyle bir mutabakat vardır muhafazakar deriz. Ee, çok iyi bir konuşmaydı gerçekten. Gerçek bir karşılaşmaydı. Oysa. Ee, ...objektif bir konuşmaydı. Hiçbir şekilde... ...yanlı değildi. Verilerle... ...desteklenmiş bir konuşmaydı. Ee... Ve kitleden de çok büyük bir... E, ...hürmet e, gören bir konuşma oldu. Çünkü evet. bu türden temaslara... ...her zaman daha çok ihtiyacımız biz, biz var. Biz daha çok açacağız yani bu platformu. Evet. Ee, bundan sonra da pek çok... ...konuşmamız var. Hepsini tek tek değerlendirmek... ...biraz önce söylediğim gibi çok zor. Ki 3 dakikamız kalmışken hızlıca geçelim. Sandrine Rambo... E, ...janın destekçilerinden şirketlerin... ...gönüllülük ile şirket gönüllülerinde. ...TK'larla ilişkileri üzerine konuştu. Gönlü gönüllülükten yana çalışanlar olarak. Sandrin oldukça ilginç örnekler de verdi... ...bu süreçte. Ee, Ceyhun Göcenoğlu daha önce... ...Hemzemin konuklarımızdandı. Şirket kültürü... mü projeden çıkar, projemi şirket kültüründen... ...diye sordu. Ee, ve Faik Uyanık... ...Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim... ...koordinatörü 17 hedefi... ...anlattı, elde var 17 ile. Mehtap Tatar, Birleşmiş Milletler... ...Kadın Birimi Program Uzmanı... E, ...şirketlerin... Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üzerine konuştu. Bu da çok önemliydi. Ve son olarak da Habitat Derneği'nden Başak Saral bizle beraberdi. Öğren, izle, iste olarak KSS projeleri sivil toplum için kaynak yaratmanın ötesinde ne anlam ifade edebilir dedi. Bunların hepsini ilerleyen günlerde kapsayacağız, daha derinlikli konuşacağız. Bir, bir dakika kullanarak e, filmden söz edeceğim, evet. izleyin diyeceğim sadece... Yeni bir yol e, sürdürülebilir yaşam kolektifi tarafından e, getirilmişti. Sürdürülebilir Yaşam Filmi Festivali'nde yapıldı. Unbroken Go, e, Ground e, ismi. Bu filmi mutlaka izleyin. 23-26 dakikalık bir film. E, bunu hani radyoda hem anlatma çabamızın da Gösterimini yaptık. E, oldukça iyi, e, oldukça güçlü. Mevcut sistemin önündeki engelleri kaldırarak e, üretim mekanizması nasıl doğaya uyumlu hale getirilir üzerine. Bir de üzücü bir haber aldık o gün. Maalesef. Sonumda gelmişken hemzeminin e, burada anarak bitirelim. Çiğdem başını kaybetti Hemzeminin olduğu 2 Mart sabahı e, bir süredir bir beyin kanaması yüzünden e, hastanede yatıyordu. Profesör Doktor Çiğdem e, başı Açev'in kurucularından Türkiye'de ve dünyada sosyal psikoloji... ...kavramının, e, disiplininin kurucularından. E, Açev'in yürüttüğü mevcut projelerin... ...özellikle anne çocuk eğitimlerinin... ...kurucusu, yapıcısı, Açev'in... ...tetikleyicisi diyelim yani oradaki... ...itkiyi oluşturan insanlardan birisi. E, akademi... E, ...akademik olarak da... Enson Koç Üniversitesi'ndeydi. Ondan önce... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler veriyordu. Hem akademi dünyası hem sivil toplum... E, ...artık Çiğdem kağıt çabaşı ...olmadan yaşayacak ama... ...anıları ve fikirleri hayatın içinde olacak. Hemzeminde, Hemzemin Konferansı'nın başlıklarına giriş yaptık. Ee, i̇lerleyen günlerde konuştuğumuz gibi konuklarımızı da davet ederek... ...her bir başlığı daha denirlemesini inceleyeceğiz. Çünkü bu alan oldukça önemli bir alan ve önümüzdeki günlerde... ...hem Türkiye'de hem dünyada çok sık tartışılacak olan bir alan. Ben Damla Özler. Ben Rauf Gösemen. Ee, Hemzeminde hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.